Merhaba sevgi dinleyiciler, e, 94.9 Açık Radyoda Botanitopya'dasınız. Topya'dasınız. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Öncelikle sosyal medya hesaplarımızı tekrar hatırlatayım. E, Botani Topya adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var. Botanitopya.gmail.com Topya et gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün yanımda çok değerli bir konum var. Mary Mendum dahil birçok madalyanın sahibi. Kimi resimleri şöyle Sherwood koleksiyona girmiş bitki ressamımız Işık Güner Işık Günar'ın yaptıklarına baktığımda, yaşamına baktığımda bir bitki ressamı herhalde böyle yaşamı diye düşünüyorum. Şu anda Çam Hemşin bir köyünde, babaannesinin eski evinin yakında bir atölyede inanılmaz resimler yapıyor. Bütün dünyaya buradan. Ee, bazen işte bitki ressamlığı konusunda kurslar veriyor Ve gün boyunca üretip e, o doğadaki, o köydeki vahşi çiçekleri e, teker teker resimliyor ve bize aktarıyor e, Hoş geldiniz Işık Hanım programıma Hoş bulduk e, Bugün aslında ben biraz sizin hikayenizi denemek istiyorum Sizin bu bitki ressamlığı sürecine başlayış hikayenizi Ve sonra bu bitki ressamlığı arkasında nasıl bir hikaye var, nasıl bir macera var Bunları dinlemek istiyorum. Yani önce aslında çamlı himçindeki yaşamızdan başlayarak oradaki e, bitkilerle olan ilişkiniz. Çünkü onlar aslında sizi bütün gün eşlik gidiyor, değil mi? Resim yaparken de, onlardan ilham alıyorsunuz. Tabii ki. Ve onları bambaşka bir hayat ve ruh veriyorsunuz tekrar hissinizde. Elimden geldiğince. <gülüyor> hmm. Peki biraz o zaman e, sizin bu bitki ressamlığı macerası nasıl başladığınızda ve sonra bu hayatını e, doğru nasıl yöneldiniz ve nasıl seçtiğinizden başlayarak devam edelim bitki ressamlığı konusunda. Ya şimdi resim olarak gireceğim ben bitki ressamlığından önce resim benim hep var olan bir şeydi hani hep sevdiğim hep yapmaya çalıştığım çevre mühendisliği okudum ben. O süreç içerisinde yani olabildiğince resmi yapmaya çalışıyordum. Bu bitki ressamlığıyla da o dönemde tanıştım. Ee, hani bitki resmi yapmaya başladım. Ama hep böyle aralarda derelerde işte projelerin arkasında geceleri. O şekilde çalışarak çalışarak hani hep var etmeye çalıştığım bir durumdu aslında. Ama hani bitki ressamı olmak gibi bir hedefim yoktu açıkçası ilk başta. Hani sadece sevdiğim bir işi yapmaya çalışıyordum. Ondan sonra... Üniversiteden mezun olduktan sonra tam böyle bir master, işte çevirmenlik üzerine onları yapmaya karar verirken bir anda böyle bir vazgeçtim. Dedim, ben bir bir sene bir resim yapayım ya dedim. Nasıl olacak hani o tam zamanlı resim yapma nasıl bir şey? Onu bir yaşamak istedim. Ve o bir sene ben gerçekten çok fazla bitki resmi yaptım. <gülüyor> böyle çok uzun saatler çalıştım. Ee, ve muhteşem geçti muhteşem bir sene geçirdim yani ve hatta aynı sene bu e, Şile bitkileri projesi başladı benim Şile bitkilerini resmetmeye başladım hani öyle şanslı da bir dönemdi e, ondan sonra çok hızlı bir şekilde ben bitki resim olmaya karar verdim baktım çok keyifli çok güzel çok çok oturuyor. Ee, öyle bir süreç geçirdim ve gerçekten hani tam zamanlı yapmaya başladıktan sonra bu işi hani günde 8-9 saat 10 saat hani hiç durmadan resim yapınca ki geçen o ilerleme gelişme süreci de çok çok hızlıydı. Bu süreçte bitki da nasıl bir iş olduğunu ayırdığına vardınız değil mi? Bu aslında çok yoğun emek gerektiren bir süreç yani gözlemden ve sonuç resme varıncaya kadar yani aslında bir yılda o, o süreçte... Evet. Ee, nasıl bir emek harcayacağınız konusunda da aslında şey evet. vardı değil mi Beli bir ayrıma? Evet şimdi vardınız. ben yine şansıma biraz döneceğim çok şanslı bir insanım gerçekten. Ee, bu Şili Bitkileri projesiyle bu işe başlamam benim bu işi gerçekten aslında adam gibi hani o olması gerektiği gibi o süreci çok güzel bir şekilde öğrendim. Çünkü botanikçilerle çalışma fırsatım vardı kendi kendime debelenmedim. Ee, onlardan aldığım o bilgiyi nasıl işleyeceğimi çok hızlı bir şekilde öğrendim. Ve o süreci e, direkt proje olarak yaptığım için de çok düzenli bir şekilde devam ettirebildim. İşte bu e, bir takım proje daha sonra birçok başka projede de hep aynı şekilde. Kendi çalışma yöntemim de hep o şekilde. Hani bitkiye ulaşması, onu alması, çizmesi, sonra onu tamamlaması. O süreç çok uzun bir süreç onu ayrıca <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> anlatacağım. E, ama hani bun, bütün bunlar gelirken hani olurken çamlı hemşine yerleşme hani o da benim için çok... Ee, Bu da önemli evet. bir karar aslında değil mi? Bir, çok e, önemli şey. bir karar oldu. Çok doğru bir karar oldu. Yani şehirden çok çok uzakta. Evet. Bazen kış koşullarında hatta şehri inemediğiniz bile oluyordur diyelim o şeyde diyelim o koşullarda. İnemiyorum işte umurumda değil açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Yolların kapanması falan çok hoşuma gidiyor. O zaman ee, tamamen doğayla baş başa kalabilirsiniz. Evet. Yani benim bu arada hani Çamlı'yım içine yerleşmem şehirden kaçma gibi bir şey değil. Ben şehirde severim aslında. Şehirde yaşamayı da seviyorum yani. yani. Benim şehirlerle de çok büyük bir derdim yok. Benim sadece hani o şehir hayatından sonra yurt dışında çok bulundum. Gittim, geldim. Türkiye yurt dışı. Bir üç yıllık bir e, bir göçebe hayatım var benim aslında camlıymışın öncesi. Üç hı hı. yıl işte bu projelerden dolayı, Şili projem vardı, Çin projem vardı, Türkiye değişim vardı. Çok... Farklı botanik bahçelerine gittiniz orada farklı sanatçılarla çalıştınız. Evet çok evet. hani o projelerden dolayı sürekli gitti geldi bir işti. Ve hani ben böyle hani Şili'den Çin'e gitme gibi girişimlerim oldu o süre içerisinde. Ve o bir üç yıl kadar bir süre benim hani evim falan da yoktu aslında. Ben hani bir oradayım bir buradayım bir buradayım o şekilde devam etti. Sonra işte bir o süreç ya ne yapsam nerede yaşasam çamlıyım şimdiyim ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve bitkiler <resimiyim. gülüyor> sımayım. Muhteşem bir şekilde hani öyle bir anda öyle bir karar aldım. Ve canmaz çeşitliliğe oldu bir coğrafya zaten yani, yani Rize bölgesi zaten bir numaralı flora aradan benim birisi değil. için bitmeyen bir iş kaynağı <gülüyor> gerçekten ve normalde işte o çalışma sürecinden bahsediyoruz ya yani bitkiye ulaşma o bitkiyi bulma bu çok önemli bir süreç bitki ressamliğinde bitki resminde eğer ki benim ilgi alanım gerçekten e, vahşi bitkiler yani doğada türler onları bulma etme bu çok ciddi bir süreç hani oraya gitme ulaşma şimdi çamlıyım şimdi olduğunca ben hani kapıdan çıkıyorum işte orada acı çiğdemler açmış işte biraz yukarı yürüyorum orada orman gülleri böyle kokular hmm. <gülüyor> çok kolay. Her bambaşka çiçekler açıyor tabii ki. Evet ee, yani hiç bitmiyor. Hani çiçek kısmı hiç bitmiyor gerçekten ve ulaşmak benim için çok kolay tabii orada hani mer kalbinde yaşayınca ulaşmak çok kolay hani benim o bitkiyi bulma o çalışmaları hazırlama sürecim çok kolaylaştı tabii orada olunca ve gerçekten muhteşem bitkiler yani hani o ilham kaynağı bitmiyor gerçekten. O böyle çok keyifliydi ee, ve orada işte dağa çıkıyorsun yaylalara gidiyorsun yaylalarda başka türler daha böyle yüksek e, bölge bitkisi aşağılarda daha orman altı bitkileri bitmiyor yani hani hiç bitmiyor ben orada hani sürekli hiç durmadan o bölgenin resmini yapsam ömrüm boyunca bitiremeyeceğim bir tür var yani tür sayısı var. Peki bitki reslanı aslında tabii çok popüler bir meslek oldu değil mi son zamanlarda? İnsanlar aslında bu mesleğe çok daha fazla ilgi duymaya başladı ve bu konuyla ilgili belki de size ulaşanlar çokça oluyordur diye tabii. düşünüyorum. Belki bu noktada aslında bitki reslanının arkasında çok yoğun bir emek ve meşakkatli bir süreç olduğunu söylemek lazım. Yani sadece masa başında ee, çizmekle de bitmeyen bir şey. Bu öncesinden başlayan, o keşifle evet. başlayan, o, o iz sürmeyle başlayan bir hikaye aslında. Evet. Belki bu süreci aslında paylaşabiliriz diye düşünüyorum dinleyicilerle. Evet. Şimdi evet e, benim için özellikle öyle şimdi bitki ressamlığı gerçekten çok popüler oldu ama hani herkesin bir tarzı bir tekniği bir şekli var belki. Ben e, bilimsel bitki resimleri yapmayı seviyorum. E, hani bitkiyi birebir doğru çizme hani onu olduğu gibi anlatma bütün özelliklerini ortaya koyma onun o doğadaki duruşunu e, yapabilme. Hani hep sürekli bunu yapmaya çalışıyorum ben bütün resimlerimde. Şimdi hal böyle olunca benim canlı bitki örneğine ihtiyacım var. En, en önemli, temel şey bu. Yani bana bitki resmi yap dedikleri zaman ben de bitki nerede diye soruyorum. Hani ilk şey bu. Ve bitkileri de bulmak bazen işte bizim burada da Nezahat Botanik Bahçesi var. Ve diğer yerlerde de botanik bahçeleri var. Bunlar bazen çok güzel yetiştirebiliyor, edebiliyor. Ama e, bazen doğada şimdi o bitkiyi gitmek lazım. Yani o neredeyse onu bulmak lazım. Ve bu böyle çok... E, ...stresli bir durum Yol olabiliyor. Yol da olmayabilir yani oraya Patikalardan gitmeniz tabii. geçebiliyor. Tabii, Belki hiç de... kimsenin orada o noktaya gidecek şey de lazım. Doğal koşulları var, yağmuru tabii, var, tabii. çamuru var bir sürü zorlu durumlar biz var. Bir çiçeklenme dönemini yakalamak var. Tabii <gülüyor> o mevsimleri bilmek <görmek gülüyor> lazım. Evet ya yani onu da bazen kaçıyor. Yani mevsimleri biliyoruz, biliyorsunuz. Hani o bitkiyi peşine gittiğiniz zaman biliyorsunuz ama... ...şimdi küresel ısınma diye de bir gerçek var. İşte Bitkilerin bütün de çiçeklenme dönemleri böyle bir iki hafta erkene kaydı. Tabii. Hani bazen bir gidiyorsunuz hani normal çiçeklen hepsi geçmiş. Yok yani. Hmm. Bu tabii çok büyük bir hayal kırıklığı ve bu şey demek. Seneye kalıyor. Hani ha, tabi yani bir tabii bir sene tabii. sonra ya beklemek zorundasınız o bitkinin resmini yapmak için. Hani bunlar tabii birazcık böyle çok bir de bitkiyi tabii farklı mevsimlerde de izlemek de gerekiyor değil mi? Yani mesela o belli bir zaman boyutu da var ya şu bitki resminde. Evet. Yani onu sadece o mevsim o hali değil başka Mevsimlerdeki o döngüyle birlikte de o kağıda aktarma durumu da var. Evet. O yüzden farklı mevsimlerde de bazen bu bitkinin peşine düşmeniz gerekiyor. Evet. Yani bunu her yaptığım bitki türü için yapmıyorum. Her yaptığım resim için hani bütün o mevsimsel döngüsünü vurgulamıyorum. Ama bazen öyle çalışmalar yapmak durumunda kalıyorsunuz ya da yapmak istiyorsunuz. Ee, hani bitkinin o çiçeklenme döneminden hani tam çiçeğe geçmiş tam o mükemmel anından sonra onun meyveye geçmesi. Çünkü o meyvesinin içindeki bir özellik onun çok ciddi bir karakteri. Özelliği oluyor hani o meyve Öyle olduğu zaman o tür olmuş oluyor Hani tanımlayabilmek adına bir, bir adımı o Onları göstermek gerekiyor ve o zaman Gerçekten işte tekrar tekrar gitmeniz Gerekiyor ki bu e Karşılaşma nasıl bir şey o bitkiyi buluyorsunuz Yani önce onu peşine düşünüyorsunuz Sonra onunla karşılaşıyorsunuz önce onunla bir bir karşılaşma anı var evet. değil mi? Orada bir Vallahi e... çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> Benim çok keyif aldığım bir an. Ki çünkü her zaman şöyle bir risk var ortada. Siz hani o bitkiyi gittiğiniz zaman o bitkiyi de bilirsiniz işte dediğim gibi bitki geçmiş oluyor, çiçeklenmesi olmuş oluyor ki bazen e, yol yapıyorlar. Hı -hı. O yani evet, o Karadeniz yollar yerleşmeden den dolayı hani o bölgedeki bitkiler yok olmuş oluyor. Yani bunlar Hı -hı. da oluyor. E, hani duvarlar yapılıyor. Değil evet, değil ya, evet çekiliyor. mesela geçen bu e, en son yaptığım bir resim üzerinden gidersen bu iris çiçeği Aa, evet o çok enteresan bir hikaye bence yüksek Ova'daki değil mi oradaki irislerin peşine düşmeniz evet yüksek havadan gidip ama hani en son resmini yaptığım resim asıl bölgesi van havan bölgesi evet de, van evet. ama hani o yüksek Ova'da dört tane iris hmm. türüyle ile ilgili bu resimli Türkiye floros nasıl bir macera için. bu nasıl bir histi bize onu anlatın bence çok heyecanlı bir süreç evet yani çok keyifliydi işte biz bu e, dört tane iris floru projesi için yapılacak irisler için gidildi bir tanesi bu Rislerden bir tanesi benim böyle en sevdiğim rislerden bir tanesi ve yıllardır hep aklımda hep resmini yapmak istediğim bir çiçek olarak kaldı. Ee, ve onun peşine düştük bütün o üç tane irisi bulduk hani Yüksekova o civarlardan geç tam bu da geçen seneydi daha bu terör hikayelerinden dolayı da çok fazla işte kontrol noktaları hmm. sürekli orada dur oradan geçeme iki jandarma arasında evet hani bütün bunlar olduğu için hani birazcık zorlanıyor o bölgenin insanlarıyla bütün bunları yapıyoruz tabii hani tek başımıza da gidemiyoruz. Ee, Baya ama hani girdik ettik işte Yüksek da gittik oradaki irisleri de bulduk en son işte bu benim yaptığım irise ben heyecanlı onu bekliyorum çünkü yıllardır bekliyorum ve hani bu fırsat benim için çok güzeldi ve artık böyle gidiyoruz onun bitkinin bulunabileceği lokasyonlara gittik yok Dört yani. iris türü vardı değil mi burada yani Evet amacımız Dört dördün, dördünün, dördünün de bulmaktı yani Evet ya yani çok daha fazla iris vardı bizim Hı. peşinde olduğumuz dört iris türü vardı ...ve hani tam böyle oraya gittik artık yok gibi... ...hani bulamıyoruz... ...o çok böyle stresli bir an gerçekten... Yani ...çünkü çok üzülüyorsun... ...çok büyük zahmetlerle çok gidiyorsun oraya... Peki. ...ve bulamayınca geri dönüyorsun... ...yani yapacak hiçbir şey de yok... Neyse ama sonra böyle tabii karşına çıkınca çok heyecanlı anlar hmm. <gülüyor> bitkili ilk karşılaşma çok keyifli dört resturunu bulacaksız bir arazide orada gülüpsyen muhteşem bir, bir çiçek ya böyle çok hani yeşillik düz bir arazi düşünün orada e, kocaman kafalı olan böyle beyaz üstü altı böyle kahverengi böyle kocaman kocaman kafalar var orada böyle hmm. hani bütün tarla o şekilde e, hani bir nazlı nazlı naz, salana inanılmaz rüzgârda böyle titriyorlar. Hmm. Çok keyifliydi gerçekten hani o anda çok güzeldi hani o bitkiyi bulmakta ki çok hani yıllardır bir aklımda olunca hani. Şimdi bu rüzgarda titriyor falan derken ben sizin resminize baktığında o irisleri sonuçta resmettiniz o da bir ayrı bir süreç. Yani orada ben o sanki o çiçekle karşılaştığınız andaki ışığı yani o rüzgara hissettim diyebilirim yani. Bir de burada böyle bir incelik var değil mi? Yani o evet. resmindeki ruhu bulunduğu coğrafyadaki ışığı belki yansıtmak. Yani o aslında tamamen belki bilimsel gözleme dayalı. Yani çok da belki duygudan değil de burada bilimsellikten bahsetmek lazım. Bilmiyorum yani evet. duyguyla karışık bir bilimsel kesinlik mi artık? Nasıl tarif ediyorsunuz bunu? Yani şöyle şimdi benim... Yapmaya çalıştığım şey o zaten hani bitki doğada nasılsa olduğu gibi resmetmek yani onun o hissini tadını tarzını vermek aslında bilimsellik burada şeyden geliyor yani siz bitkiyi birebir çizmeye çalışıyorsunuz e, o birebir çizmek derken bitkinin bu, bu türdür diyen bir takım özellikleri var yani şunun şurasının boyutu budur bunun rengi budur bunun yapısı budur gibi bir takım özellikler var bilimsel bitki resmi yapmak için onları ediyorsunuz ama bir de hani o doğada duruşu onun o hissi tadı tarzı hani bir botanikçi bütün bu özellikleri biliyor senin resmine bakıp a evet bak bu, bu türdür bak burası şöyle diyebiliyor ama hani bunun özelliklerini bilmeyen birçok insan da var. Onun da hani bununla bağlantısı orada geliyor yani aa ben bu bitkiyi görmüştüm niye orada o duruşu yakalamaya çalışmak o doğadaki mesela o irislerden yine irisler böyle orada benim gördüğüm zaman böyle grup gruptu ve yani arada bir arada yaşamazlar. Birbirlerini yasnlamalı, eğilmeli. Ya kafa kafa vermişler. Hı -hı. Oradan bir tanesi alttan çıkmış gidiyor. Bazen böyle tek tek kafalar vardı. Hani orada da yakalamaya çalıştım şey o. Çünkü hani insan böyle doğada görüyor bazen ama hani bakmayı bakın bakmıyoruz ya. Hep böyle bir es geçiyoruz ya. Bağdaştırabiliyor o zaman. Reis aa diyor. Çünkü hani resim çok insanın çok ilgisini çeken bir şey. Hani sanat Öyle bir aslında şey. sizin de yapmak istediğiniz bu galiba değil mi? Evet. Yani bu bilimle o insanlar arasındaki bir köprü oluşturmak değil mi? Bunu yaptığınız resimler yoluyla evet. o köprüyü oluşturmak. Çünkü e, yani o şeyi, o duyguyu aktararak, o görselliği aktararak aslında insanların da ilgisini cezbetmiş oluyorsunuz bu alana doğru. Evet. Yani hani e, bence çok önemli bir nokta orada bitki ressamlığı. Hani belki benim yaptığım işte dediğim gibi bilimsel bitki ressamlığı ama belki hani o bitki resminin her türlü tarzı bunun için önemli bir nokta aslında yani bitki ressamları bence e, çok önemli bir görevi var hı hı. <gülüyor> çünkü çok ciddi bir kitle var bilmiyor yani hani bitkiyi bilmiyor ama bilmemesinin nedeni hani Bilinçsizlik gibi bir şey değil yani bir fırsatı yok hani ona o yaklaşacak bir adımı olmamış hani şehirlerde yaşayan temas insanlar var yani temas hiç. etmemiş o resim onu çok güzel sağlıyor çünkü hani ilk başta böyle bir o resmi görüyor çok inanılmaz ilgileniyor çok e, hoşuna gidiyor sonra işte aa bu bitki buymuş deyip hani oraya gidiyor sonra bazen bir doğaya gidiyor onu görüyor ha ben bunu görmüştüm diyor böyle daha bir bağ kuruyor Ve evet, Belki daha çok sevmeye başlıyor değil mi doğayı bitkileri evet. ...yani zaten işte noktada orada başlıyor... ...hani o daha çok sevmeye başladığı zaman... ...işte o görmek... ...hani bakıyorsun ama o görmeye geçiyor... ...o zaman görmeye başlıyor, dikkat etmeye başlıyor... ...hani es geçmiyor... Ondan sonra oradaki o bitkilerin işte durumu onun ilgisini çekiyor. Orada var mı diyor ya işte şu bitki artık hmm. yok biliyor musunuz dedi onun üzülüyor. Hmm. <gülüyor> hani bunlar çok önemli şeyler. Tabii bizim. izleyici bunu aktarabilmek için o bitki resimde bunu görmesi lazım değil mi? Neyi gördüğünü doğru aktarabilmesi gerekiyor. Aslında bunu daha önceki sohbetlerimizde de bahsetmişsiniz. Yani bitki resminin görmesi yani evet. neye baktığını bilmesi gerekiyor. Siz evet. de zaten bir bitkiye'nin peşini ...düşmeden önce onunla ilgili çok şey öğreniyorsunuz. Evet. Sonra bulduğunuzda neye bakacağınızı biliyorsunuz. Evet. Bitki ressamlığının en önemli noktası o zaten. Yani hani siz yani nasıl tarzısınız olursa olsun... ...buradaki bitki ressamı olabilmek için... ...yani sizin sulu boya tekniğiniz, çizim tekniğiniz... ...bunların hiçbirinin bir önemi yok. Bunlar çünkü zaman içinde gelişen şeylerdir. Hani siz saatlerce, yıllarca çalışma yaptıkça... ...yaptıkça bu gelişecek bir şeydir. Ama eğer ki gözlem yeteneğinizi geliştirmiyorsanız... Yapacak hiçbir şey yok yani o, o resim bir noktada kalacak asla geçmeyecek o seviyeyi. Farklı işleri görmekte tabii ki farklı. Evet perspektifler geliştirmek. Evet yani başka ressamların yaptığı resmi de gözlemleyebilmek başka ama bitkiyi gözlemlemek çok önemli. Çok ön yani te temel noktası orada. Ben mesela hani o irislere gidip aa irisleri buldum deyip ancağını bitki örneğine var ya, direkt bitkiyi almıyorum. Ben orada bayağı bir zaman geçiriyorum. O bitkiyi bakıyorum, o tarafına bakıyorum, sağdan duruşuna bakıyorum, fotoğraflarını çekiyorum. Çok ciddi bir süreç onu orada gözlemliyorum, yerinde anlamaya çalışıyorum. Ondan sonra çalışmaya başlıyorum. Ee, bu gerçekten çok e, önemli bir nokta. Ol olmaz yani. Belki burada şundan da bahsetmek lazım. Artık teknoloji gelişti, fotoğraf teknikleri gelişti. Yani neden bitki ressamlığı hala devam ediyor? Fotoğraflar var ya filan diyen çokça insan var. Belki burada fotoğrafla bitki ressamlar arasındaki o ayrım nedir? O fark nedir? Yani bir fotoğrafın veremediği şey nedir bitki ressamlığında? Ondan bahsetmekte yarar var diye düşünüyorum. <Gülüyor> Ya aslında ben hani e, kıyaslamıyorum da bu ikisini yani kıyaslanacak iki alan diye çok farklı noktalar yani fotoğrafta bitki resmi de hani bitki dediğim gibi bitki resminde biz bilimsel çalışmalar yaptığımız için şu şu şu özelliklerini bitkinin o geri kalan bütün kısımlarından ayırıp temizleyip o muhteşem örneği yapabiliyoruz ama fotoğrafta anlık hani o an o bitki neyse o o kısmını çekiyorsun. Yani gerçekten teknoloji çok gelişti. Çok güzel e, hani belki estetik olarak değil ama teknik olarak da hani o fotoğrafları bu bitki budur diye, diyebilecek, çekecek fotoğraflar var artık yapılan işler var ama bitki resminde o özellikleri ayırıp ee, o belki işte konuştuğumuz o mevsimsel döngüsünü Hı -hı. tek bir tabloda toplayabilip aynı zamanda estetik olarak çok kuvvetli çalışmalar yapabiliyorsunuz. Yine orada köprüye geçiyoruz işte bir bitki ressamı olarak onu yakalamaya çalışıyoruz. Fotoğrafta bitkinin o teknik özelliklerini anlatabilecek kareleri çok güzel çekebilirsiniz. Stüdyo ortamında bitkiyi alıp ayırıp çekebilirsiniz ama o zaman o estetiği kaybediyoruz. Bir de neyi vurgulayacaksınız orada? Yani neyi ön plana çıkaracaksınız? Orada aslında bitki ressamı şey de yapıyor değil mi? Yani en doğru... E, hiyerarşiyi belki orada e, gerçekleştiriyor resimde. Yani neye dikkat çekmesi gerektiğini biliyor aslında. Evet. Yani orada da işte e, ben mesela e, bir bitki ressam olarak benim botanik bilgim aslında böyle bütün bitkileri bilen biri değilim. Ama ben çalışacağım bitkiyi öğreniyorum botanikçiyle öğreniyorum bana diyor ki işte bu bitki diyor şöyle şöyle şöyle şöyle şu özellikleri var diyor hani onun o bilmem yaprağındaki bir renk o çok karakteristik bir özellik şimdi ben kendi yaptığım resimde o rengi koymazsam olmuyor o zaman hani güzel bir resim oluyor ama hani bilimsel bir değeri olmuyor o türü anlatan kısmı kalmıyor. Bunlara dikkat etmeye çalışıyorum ve o da tabii çok keyifli bir süreçte o bahsettiğimiz o ilk çalışma sürecinde onu da getiriyor. Yani ben önce bitkiyi öğreniyorum, bitkiyi gözlemliyorum. Benim bütün bu çalışmalarım ondan sonra başlıyor. Hani o resim yapma sürecim o ana son resmim yapma hmm. sürecim o çok bütün bunlardan sonra başlıyor ve bütün bunlar dediğim kısım bazen yıllarca sürebiliyor. Yani bir tane bu başka bir resmim vardı bu e, şili bitkilerinden e, o resmi yapmam eskizlerini hazırlamam resmi hmm. kendisinden bahsetmiyorum. E, üç yılımı aldı. Üç yıl ben bitkinin peşinde çok farklı botanik bahçelerinde bir tanesinden yaprağı. Bu Gunnera Tinktory diye bir <gülüyor> bitki. Ee, bir tanesinden... Bu ödül alanda aynı zamanda isminiz değil mi? Evet bu <gülüyor> e, sergilerde serginin en iyi resmi ödülünü aldı bir kısmında. Ee, yaprağını başka bir botanik bahçesinden e, meyvesini bekliyorum. İşte başka bir mevsimde meyvesi oluyor. Onu bekliyorum başka bir botanik bahçesinden. Çiçekleri var bir botanik bahçesinden. Bunlar hep İngiltere'de. Edinburgh'da başka çiçeği var ama o karakteristik özellikle vurgulayacak şeyde değil, formda değil. Şili'ye gitmek zorunda. kadar bol seyahat ediyorsunuz. Bol bol <gülüyor> seyahat ediyorsun, evet. Tabii yani biraz projeyle alakalı oluyor hani kendi kendime değil de bir hmm. proje olduğu zaman işte Şili'ye gitmek mi gerekiyor ki de biliyorsunuz. Hmm. <gülüyor> o yüzden çok güzel, e, keyifli bir çok keyifli tarafı. gerçekten. Hmm. Yani ben, ben çok oturuyor, çok uyuyor, çok. Doğal akıyor bende. Hani... Birçok burada farklı botanik bahçelerde çalıştınız ve çalışıyorsunuz. Zaten. Hı -hı. Mesela işte Denver Botanical Garden, işte, Hı -hı. E, işte Edinburgh'da birçok e, Çin'e de gittiniz değil mi? Evet Çin'e Çin de gittim. Ee, Çin'deki botanik bahçesinde de çalıştım. Ee, bu bayağı e, güzel yani botanik bahçelerini çok seviyorum. Çok keyifli. Ee, her kısmıyla çok iyi. Çin'de ee, Orada bitkileri bulmak tabii çok kolay. Yani hani bitkiler zaten orada olduğu için hani bu bahsettiğim araziye gitme arazide bitkiyi buldun mu mı... ...çiçeklenme dönemi kaçırdım mı kaçırmadım mı bu gibi dertler yok. Yani orada en fazla biraz daha bekliyorsun çiçek açıyor. İyi mi kötü mü ona bakıyorsun. Onu da ben bilmiyorum aslında hani bitkiyi tanımadığım için hani o... Normal formunda mı değil Hı -hı. mi? Onu da işte bir botanikçi oluyor orada. O evet bak bu diyor muhteşem tam tepik duruyor şu anda diyor. Ben onu resmedebiliyorum. Botanik bahçeleri aslında o noktada işimizi çok rahatlatan bir nokta. Ama işte dediğim gibi hangi tür olduğunu e, bilsinler istiyorum. Yani hani o Hı -hı. Bu, biz biliyoruz botanikçi bahçeleri bu, bu tür diyor. E, kültür bitkileri var mesela işte. Botanik bahçelerinde de var Hı -hı. bu kültür bitkileri. Başka yerlerde de. Onlar biraz daha başka. Onlar benim çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Ben doğada olan bitkileri resmetmeyi tercih ediyorum. Peki ee, ben aslında son birkaç dakikaya girmişken şu anda... Ee, bit ...değil mi? Bitirdiğiniz şu anda kitap çalışmasından... ...aslında bahsetmek istiyorum. İspanya... ...ya da herhalde basılacak değil mi? Ee, ee, bitki ressamlarına yönelik... ...bir kılavuz niteliğinde bir kitap. Aslında hazırladığımız... ...kitap. Evet. E, eğitim kitabı... E, ...bitki resmi üzerine yapmış olduğumuz bir eğitim kitabı. İspanya'daki bir yayın çalışıyorum ben. Ee, ben kitabı İngilizce yazıyorum ama daha sonra işte İspanyolca'ya çevrilecek. Umarım işte Türkçe'ye de çevrilecek. Bunu <gülüyor> dört gözle bekliyorum. Ee, Kitapta benim anlatmaya çalıştığım şey aslında işte burada da konuştuğumuz o en Bütün başından sonuna yani bitkinin peşine düşmeden başlıyorsunuz sonuna varıncaya kadar o süreçte. O mi? süreci o... nasıl olduğunu bitki resmine başlama süreci bitki resmine işte hani kendinizi geliştirmek adına gözlem üzerinde çok duruyorum. Ee, o tamamlanan bir çalışmayı yapabilene kadar ki geçen süreci anlatıyorum. Ve orada işte, işte bitki git araziden mi buluyorsun? Botanik bahçesinden buluyorsun? Onu alma, atölyene getirme, masada oturma, onu işte eskizlerini yapma, daha sonra işte o ana resme başlama. Bunlar çok uzun süreçler. Yani bazen öyle bir oluyor ki bitkiyi alıyorsunuz, çiziyorsunuz, boyamaya başlıyorsunuz ve resim tamamlanmış oluyor. Ama bazen işte o mevsimsel döngüsünü beklemek. Zorunda kalıyorsun. işte az önceki bitkiden Hı -hı. bahsettiğim gibi 3 yılımı sadece eskizini hazırlamaya verdim daha sonra başladım resmi tamamlamaya bu, bu süreç çok uzun bir süreç olabiliyor çünkü hani siz onu anlatacaksınız şimdi bitkinin meyvesini çizmeniz lazım bitkinin meyvesi yoksa bekleyeceksiniz yapacak bir şey yok. O meyveyi çizene kadar da siz ona resme başlayamıyorsunuz. Ve bu canlı resimde, canlı bitkiden çizeceksiniz, canlı bitkiden. onun peşine düşeceksiniz. Evet, yani fotoğraflardan bakarak olacak yok, bir şey değil bu. Yok, yani fotoğraflardan bakarak belki güzel bir resim yaparsınız ama hani buradaki olay canlı bitki örneği çünkü siz onun o duygusunu yakalamaya çalışıyorsunuz. Onu görmediğiniz sürece bunu hissetmeniz mümkün değil. Hissetmediğiniz zaman da bunu çizmeniz mümkün değil. Yani hani o bitkiyi budur anlatmanız mümkün değil. Bu kitapta aslında kendi yöntemlerinizi. ...kendi metotlarınızı izleyerek bir şeye sonuca varıyorsunuz, değil mi? Ee, evet, yani ben tamamen işte bir çalışma yöntemim var. Ee, bitkiden bitkiye değişiyor. Bir çalışma yöntemim var, başından başlıyorum işte onun işte alması etmesi atölyede bazen hani öyle bir şey oluyor ki işte gidip arazi çalışıyorsam biz orada otelde kalıyoruz otelin karanlık odalarında yapılıyor hani koşullar daha zor oluyor akşamleyindeysem muhteşem böyle aydınlık bir masada çalışabiliyorum ve bu bütün bu yöntemi yani ben kendim nasıl yapıyorsam bir bitki alıp başlamak bazen öyle oluyor bazen böyle oluyor. Nasılsa o kitapta da adım adım adım adım onu göstermeye çalışıyorum. O bitkinin ana... Bitki ressamlı aslında ne olduğunu çok daha iyi anlayacak belki kitabı eline alanlar değil mi? Yani o arkasındaki süreci de anlamış olacaklar. Kendileri için de rehber edinebilecekler. Böylece tabii size bu konuda gelmiş birçok sorular var. Hani bundan bahsettiğiniz e, bitki ressamlı konusunda birçok soruya da belki yanıt niteliğinde olacak değil mi kitap? Evet, İspanyolca mı çıkıyor ilk kitap sonra herhalde Türkçe'ye de çevrilecek mi? E, umuyorum yani o Türkiye'den bir yayına bir <gülüyor> evet. Yani Türkiye'de de bu meslek bu kadar yükselişte geçmişken bu kadar e, rağbet görürken aslında bence çok çok faydalı olacağına inanıyorum Umarım Türkçe çevrilmesi. Umarım gerçekten çok istiyorum. Şimdi İspanya'daki yayın çalışma şekli şuymuş ben onu öğreniyorum. İspanyolca. E, ...onlar işte kitabı hazırlıyor... ...daha sonra işte başka yayın evlerini satıyorlar... ...diğer dillere çevrilmek adına... ...Türkiye'den bir yayın evi de bu kitapla ilgilenip alırsa... ...Türkçeye de çevrilecek. Yani... Harika, umarım yani yakında bu projeniz de gerçekleşir. Çok çok keyifli bir sohbet oldu... ...aslında konuşacak çok şeyimiz var... ...bence sizinle bir program daha yapalım... <gülüyor> ee, <gülüyor> ...şeyi konuşamadık mesela... Ee, ...bitki... Çizimi konusunda e, Koleksiyonların olmasından Yani o konunun da e, üzerine pek duramadık Belki ileride bu konuyla ilgili tekrar bir sohbet yaparız sizinle Çok çok teşekkür ederim Zaman ayırı programa katıldığınız için Ben çok teşekkür ederim Deneyiminizi e, e, bizimle paylaştığınız için Çok teşekkürler Başarınızın devamını diliyorum Takipte kalacağız her zaman Teşekkür ediyorum çok sağ olun Evet sevgili dinleyiciler Bugün bitki ressamı Işık Güner'le sohbet ettik ...umarım siz de benim kadar keyif almışsınız... ...bu sohbette... ...Botanitopia'daki keşif yolculuğumuz... ...bu hafta buraya kadar... ...botanitopia.com adresinden... ...ve aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan... ...takipte kalabilirsiniz... ...bir daha görüşünceye dek... ...sevgiyle ve duayla kalın... Botanitopia...